Bos Yaşam için Teknoloji. Merhaba. İklim krizine ilişkin hükümet ve şirketlere karşı açılan toplu davaların sayısı 1990 yılından bugüne 1300'e ulaştı. Grantham Institute ve London School of Economics tarafından yapılan araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletleri 1023 dava ile iklime ilişkin ihtilaflarda başı çeken ülke. Araştırmanın sonuçları The Guardian'da yayınlandı. Araştırmanın baş yazarlarından Joanna Setter, İklim değişikliğiyle mücadelede başarısız olmaları nedeniyle hükümetlerin ve şirketlerin dava edilmesi küresel bir olgu haline geldi dedi. Setzer, vatandaşların ve çevreci grupların sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, tüm dünyada hükümet ve şirketleri iklim değişikliğiyle mücadelede başarısız oldukları gerekçesiyle dava ettiklerini aktardı. İnsanların bu konuyu mahkemelere taşıyacağı ülkelerin sayısı giderek artacak araştırma sonuçlarına göre. Avustralya'da 94, Britanya'da 53, Brezilya'da 5, İspanya'da 13, Yeni Zelanda'da 17, Almanya'da da 5 dava açıldı. Dört yıl önce Pakistan'da emsal niteliği taşıyan bir dava, iklim değişikliğiyle ilişkin yeterli adım atılmamasının insan haklarına aykırı olmasına dayandırılarak açılmıştı. Güney Pencaplı bir çiftçi hükümeti iklim değişikliğinin etkilerini bertaraf etmek konusunda başarısız olarak insan haklarını ihlal ettiğini iddia etmiş, liderlerin su, gıda ve enerji güvenliğini sağlayamadığını söylemişti. Mahkeme çiftçinin lehine karar verdi ve dava sonucunda bir iklim değişikliği komisyonu kuruldu. Karen Mason, Florida'nın Tampa kentinde geçen ay St. Pete plajında çektiği fotoğrafı Facebook hesabında sigara içiyorsanız lütfen izmaritlerinizi sağa sola atmayın mesajıyla paylaştı. Mason'ın çektiği ikinci bir fotoğrafta siyah makas gagı kuşu yavrusu Annesinden aldığı izmariti ağzında taşıyor. Kuşlar sigara izmaritlerini yiyecekle karıştırıyor ve bunlar yavrulara da yem diye veriyor. İngiltere Kuşları Koruma Derneği'nin sözcüsü, kuşlar dikkatsizce yere attığımız çöplerin yiyecek bir şey olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Hayvanlar bizim doğaya yaptıklarımıza uyum sağlamakta zorlanıyor. Her yıl daha fazla sayıda hayvan insan eliyle yapılan ürünler yüzünden yaralanıyor ya da ölüyor. Yuvalarını bile çöplerimizle yapmak zorunda kalıyorlar dedi. Aynı sözcü maalesef birçok kişi kirliliği zararsız gibi görüyor ama bunun gibi üzücü fotoğraflar kirliliğin doğal yaşama gerçek etkisini ortaya koyuyor diye konuştu. Sigara izmaritleri çoğunlukla plastik liften yapılıyor ve doğada çözülmeleri yıllar alıyor. Çevre koruma örgütlerine göre küresel olarak Plajlarda en sık rastlanan çöplerin başında izmarit geliyor. Türkiye'deki plastik atık ithalatı 2016 yılının başında 4000 tonken 2018 başında aylık 33.000 tona yükseldi. Sonra 20.000 tona indi. Yani son 2 yıl içerisinde 5 kat artış gösterdi. Türkiye'ye en fazla plastik atık ihraç eden ülkeler arasında ve bunlar İngiltere, Belçika, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, İspanya, İtalya. Hatta Slovenya, Fransa ve Japonya. Özel bir medya takip ve raporlama ajansı plastik atık ithalatına yönelik yapılan raporu inceledi. Ajansın Greenpeace verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre Türkiye'deki plastik atık ithalatını Çin'deki plastik atık ithalatı yasağından sonra yükseldi. Türkiye'de plastik atık ithalatının 10.000 tonluk kısmı Britanya'dan geliyor. Çin'de başlayan yasaklar Malezya, Vietnam, Tayland'ın kısıtlamaları Türkiye ile birlikte Endonezya ve Hindistan'da da ithalatın artışına neden oldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 2015 yılına dair verileri Türkiye'nin çöpünün sadece %1'inin geri dönüşmeye yollandı, gerisinin ise katı atık sahasına gönderildiğini gösteriyor ki bu sığhı deponi sahaları mı değil mi? O da çok büyük bir soru işareti. Pek çoğu sığhı deponi değil sadece belirli bir atık alanına boşaltılan atıklar. Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre Türkiye'de plastik atıkları geri dönüştürme konusunda en başarısız 20 ülke arasında. Buna göre belediyeler 2016'da 31 milyon ton çöp toplamış. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre bu çöplerin sadece %9,8'i geri dönüşüme gönderilmiş. Genel plastik atıklarsa nereye gidiyor, ne yapılıyor, bu plastik atıklar nerede depolanıyor, dışarıdan ithal ettiğimiz çöpler... Bunlar hala meçhul. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda Akdeniz'in %92,8'inde plastik olduğu belirlendi. Yani Akdeniz havzasında 4 metrekareye bir plastik atık düşüyor. Bu sorunun en büyük kısmını ise 2 dakika kullanıp atılan tek kullanımlık plastikler oluşturuyor. Avrupa Birliği Konseyi denizler ve kıyılarda en çok bulunan tek kullanımlık plastik atıkların kullanımını yasakladı. Buna göre plastik kulak pamukları, çatal bıçak setleri, tabaklar, pipetler, içecek karıştırıcılar, balon çubukları ve gıda kapları 2021 yılından itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklanacak, kullanılamayacak. Avrupa Birliği plastik yasaklar için hazırladığı yol haritasında 2029 yılına kadar tek kullanımlık plastik şişelerin de %90'ını toplamayı hedefliyor. Bu hedefler doğrultusunda bir yandan karbon emisyonundan kurtululacak Bir yandan da 2030 yılına kadar 22 milyar euroya denk gelecek çevre zararı önlenecek. Diğer yandan da tüketicilerin 6,5 milyar euro tasarruf etmesi sağlanacak. Söz konusu düzenleme Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı. Tek kullanılık plastiklerin Türkiye'de de yasaklanma konusunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine Çevre Komisyonu üyesi ve sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan taşıdı. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı Soru önergesi verdi. Bakan, tek kullanımlı plastikler yasaklansın, yaşam iki dakikada tükenmesin dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz Esen Kılın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi